Sohbetin şartları ve ihvanla hüsnü muaşeret adabı. Şahın akşibend kalbin masivaya bağlanması en kuvvetli hicaptır. Ondan kurtuluş kavuşmanın ilk kapısıdır. Ebedilik saadetinin kazanılması hallerin tebdili ile olabilir. Nefsine ağır gelen senin hakkında en faedeli olandır. Ahiret saadetini kazanan Allah'ın sevdiği en iyi bir kuldur. el bu Habibullah Helal kazanan Allah'ın dostudur. Mealindeki hadis-i şerifte, ahiretin ebedi saadetini kazanana da ayrıca beşaretler vardır buyurmuştur. Kübâri Nakşibendiye ile sohbet etmeye muvaffak olmayan, müritlerle sohbet etsin. Az kabiliyetli olan zevat, yalnız müritlerle sohbet etsinler. Çünkü bununla nispeti celbetmek imkanı vardır denildi. Yani Nakşibendi tarikatine göre kendi şeyhi ile buluşma imkanı olmayanlar, aşağıdaki edeplere riayet etmekle sohbet etseler, bizzat şahın Nakşibend'den nispet alırlar. Ayrıca aşağıdaki edeplere riayet eden ihvan, ashabı kiramın ahlakıyla ahlaklanmış olur. Seyyid Taha, büyüklerle sohbet başlangıçta zor olduğundan, İhvanın birbiriyle sohbet etmeleri daha faidelidir. Çünkü büyüklerin nispeti deniz suyu gibidir. İçilmesi zor olur. Ama müritlerin nispeti denizden süzülmüş, çeşme suyu gibidir buyurmuştur. 1. Mülakatlarda güzel ve güzel yüzle, sevgi ve muhabbetle, selametli bir kalple, selamlaşanların samimiyet ve muhabbetleri birçok günahlarının afuv edilmesine vesile olur. Zira hoş gönülle beraber musafaha eminlik vermenin beyatinden ibaret bir haslettir. Ciddiyetle bu beyatı yapan iki müminin samimiyetleri, amellerinin artmasına vesile olur. 2. İsardan ibaret, kardeşinin ihtiyacını kendi nefsinin ihtiyacından daha üstün tutmasıdır. Nitekim bir hadisi şerifte, La yu minu ahdukum, hatta yuhibbili ekihi, ma yuhibbili nefsii. Sizden biriniz kendi nefsine istediği menfaati kardeşi hakkında da istemedikçe, kamil imana sahip olmaz buyurulmuştur. Hatta elinde bir parça hurma bulunan ve onu kardeşine yedirmek isteyen kamil imana sahip olur denilmiştir. Tarsuslu Ali Cevat Efendi bize şöyle bir hal anlattılar. 33 sene 3 şeyh yanında amel ettim. Bir türlü feyz kapısı bize açılmadı. Nihayet Medineli Şeyh Abdulgafur el-Abbasi hazretlerinin sohbetine girdim. 2 sene o kutbu azamın yanında amel ettim. Her nasılsa bize bir imtihan kapısı açıldı. Şeyh hazretleri beni Ali olan meclisinden kovdu. İki gözüm çeşme gibi oldu. Sarhoş bir insan gibi Medine sokaklarında dolaşıyordum. Kutba azamın korkusundan, Ravza'dan uzaklaştım. Kutba azam beni kovduğu için resul Ekrem de beni kovacak diye imanımdan bile endişe ettim. Dilenci kıyafetli birisi karşıma çıktı. Şey lilla diye bana elini uzattı. Cebimde bir tek riyal vardı. Üç gündür açtım, vermek istemedim. Üçüncü kere Şeyh Lillah deyince وَاَمَّ السَّائِلَ la تَنْهَرُ ama dileğeni ise hiç mahrum etme. Ayeti-kerimesinin emri aklıma geldi. O riyali çıkarıp derhal kendisine verdim. Elini göğsüme uzattı. Sen beni mahrum etmedin. İşte ben de kalbini açtım." demekle göğsüme yumruk vurdu. Tahammülsüz olarak yere düştüm. Ne miktar zaman geçtiğini bilmiyorum. Şeyh Hazretlerinin saliklerinden birkaç kişi yanıma geldiler. Kutbu azam seni çağırıyor. Hadi gel rahmet kapısı sana açılmıştır dediler. Büyük bir mahcubiyetle huzuru saadetine vardım. Kutbu azam tebessümle Molla Cevat Bilmez miydin ki Nakşibendi tarikatinde İsar sahibi olmayana kapı açılmaz. Az veya çok söz konusu değil. Şart mevcut olanı Allah hesabına harcamaktır. O dilenci değildi. Kutuplardan bir zat idi. Sen ona cebinden bir riyalı çıkarınca, o da kalbinden nefsin arzularını çıkarttı, dedi. Ve o gün bize hilafet emrini verdi. İnandım ki hakiki nakşibendi, mal ve canını terk etmek mecburiyetindedir. Şeyh Hak Hazretleri son tavsiyesinde bize bu edebi şöyle anlattılar. Sen kardeşinde olan sıfatından ne gibi fedakarlık istersen, aynı fedakarlıkla ona muamele et. Hatta hürmet, şefkat edebine riayet ederek var olan gücünle ona hizmetçi ol. Fedakarlığı karşından bekleme. Ameli az olsun, çok olsun. Günahkar olsun, taatkar olsun. Nasihatte kusur etmek sizin ona feda olmaya çalış. Tüm kusurları kendi nefsinden bil. Kemaliyle yapmış olduğun hizmetin de hakkıyla ifai vazife edemedim diye her tarafında kusur gör. Mükafatını Allah'tan bekle. Çünkü bu hal, Nakşibendi İmamının prensip ettiği bir emirdir. Böyle etmeyen nispet alsa da kaybetmesinden korkulur. Pederim Şeyh Abdülgafur Hazretleri, zenginleri hizmetle, fakirleri vermekle imtihan ederdi. Bir kişi hakkına tecavüz ettiğinde düşün. Onun sana karşı isyanı mı büyük, senin Allah'a karşı olan isyanın mı büyük? Zatıbar Tealadan afuvunu dilersen ihva'nın hizmetinde kendini yok et. Böyle olsan bulursun buyurdu. 3 tevazudur. Hadisi şeerifte Mentevado alillahi Rafarahhullahu wamen tekab Hafevalahu Her kim gönül alçaklığı ile mahluka kanadını yere gerip tevazu ederse Allah Teala onu yükseltir. Ve her kim kibirlilik yaparsa, Allah onu alçaltır buyurulmuştur. Yani kendini küçük gören büyür ve yükselir. Ne kadar yükselirsen o kadar zillet kanadını yere ger. Wa khfidli cenahaka lil mu'minina. Habibim, müminlere acıyarak alçak gönülle kanadını ger. Emri şerifi peygambere olursa ihvanın birbirine ne yapması gerek düşünülmelidir. Bir zat Cüneyd-i Bağdadi'den İnsan nafile ile yükselebilir mi? diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur. Nafile ile yükselmez. Yumuşaklıktan ibaret hilim, kanadı yere germekten ibaret tevazu, sehavet ve güzel ahlakla yükselir. Bu dört ahlak kalbinde yerleşmeyen salik nafile ile yükselmez. Nafile boş vakitleri doldurmak içindir. Bu dört ahlak her vakitte en lüzumlu ibadettir. İmam Rabbani müceddidi elfisani وَكُنْ اَرُضًا لِيَنْبُطْ ف۪يكَ الْوَرْضُ فَاِنَّ الْوَرْضَ مُنْبِتَهُ تُرَابُ Yer gibi ol ki sende gül bitsin. Zira gülü bitiren topraktır buyurmuştur. 4. Meşrep kardeşlerinin rızasını talep etmekle, ilim, mal veyahut canla onlara yardım etmektir. Umum ihvanı, kendi nefsinden daha hayırlı ve üstün görmektir. Seyda-i Tahi kutsesi ruhu imkanın varsa arkadaşını imametliğe geçir. Bilenden öğren, bilmeyenlere öğret. Olmayanlara karşılıksız borç ver, yardım et buyurmuştur. Ve taavenu alal birri ve ve ismi vel İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve zulüm etmekte yardımlaşmayın. Mealindeki ayeti i kerimenin hükmünce, din ve dünya menfaatini kardeşlere vermenin en lüzumlu edep olduğu anlaşılmıştır. Mesela kendi yemeğini, elbiseni, dünya menfaatini kardeşine vermen, hayır ve hasenatı beyan etmen, şerefli vakitlerde kardeşlerini uyarman, onları zulümden men etmen, teavunla ifade edilir. En önde olan mürid, en önce hizmete koşandır, denilmiştir. Nitekim Şazeli meşayihinden birçoğu, hizmet etmede önde koşan, mükafat almada en geride kendini bırakan, hakiki mürittir, dediler. İmam Şa'rani, gece ibadetine kalkan, kendisi ve uyuyan hakkında şöyle inanmalıdır. Ben gafletle ibadet ettim. Bundan dolayı bana tövbe gerek. Bu kardeşim uykuda olduğu için, üzerinde hayır, Şer kalemi yoktur. Hayrı yoksa bile gafleti de yoktur. Ey mürit, umum hayırlarda önder ol. Umum şerlerde engel ol. Umum hizmetlerde hazır ol. Mükafatlardan geri çekil. Meşakkatlere katlan. Zanlardan sakın. Eğer böyle olursan ashabı kiramın ahlakıyla yaşamış olursun. En yüce insanlık da budur. Allah kimin hakkında hayır dilerse onu hayra önder yapar. Kimin hakkında azabı dilerse, onu da şerre önder yapar. Hayra önder olmayı Allah'tan dile. Dileğin kabul olursa, şeyhinin tasarrufu altına girersin. İnan ki nefsinin tasarrufu altına giren, iflah olmaz buyurmuştur. 5. Tembellikten ve zaviyenin ihtiyaçlarını görmemekten sakınmaktır. Şayet tekye'nin ihtiyaçlarını göremiyorsa başkaları teşvik etmeli. Ondan da mahrum olursa bari hizmetçilere engel olunmasın. Zira tekye'nin hizmetini görmekle şeyhin kalbine girilir. Şeyhinin kalbine girmeyenin şeyhi onun kalbine giremez denilmiştir. Efendimiz Gavz Hazretleri elimden gelse virtten daha ziyade tekye'nin hizmetini talep edeceğim. Tekyede hizmet etmek, çalışmak diğer amelden daha üstündür. Virt ve nafile ibadetle uğraşmak müntesibe mahsus bir haslet. Tekyenin hizmetini yapmak, saadatlara ve bütün ihvana hizmettir. Mevlana Halid de en çok tekye işlerinde amelelik yapan hocayı ve saliki takdim etmiştir. Şah-ı Hazne de amelelik gibi tekyede hizmet etmekle yetişenin üstünlüğüne işaret etti buyurdular. 6. Gerek tek yede, gerekse hariçte, hastalara, sakatlara hizmet etmek, onları tedaviye götürmek, tarikatın en mühim vaciplerindendir. Hatta gözünden düşmüş olana, kalben Allah'a yalvarmakla dua etmek, ona hizmet etmek, kardeşinin kusurunu kendi nefsinde görmek de tek hizmetine dahildir. Mevlana Halid Kudsesi Ruhu Hakiki mürid odur ki, Müslümanların hizmetini yüklenir ve tek yerinde hizmetinde kusur etmez. Tek yeye gelenlerin kusurlarını kendi nefsinde müşahade eder, buyurmuştur. 7. İhvanından edebe aykırı bir şey gördüğü takdirde, yüzünde ve tenhada ona nasihat etmek, gıyabında ve tenhada ona dua etmek ve halkın içinde ayıbını gizlemektir. Bu edeberi ayet edene Allah Teala, Settar ismi ile tecelli eder. Dünya ve ahirette ayıplarını örter. Onun günahını şeyhine ve Hazreti Fahri aleme göstermeden afuv eder. Şer'i şerif bu edebe çokça önem vermiştir. 8. Hiçbir zaman ihvanının kusurlarından bahsetmemektir. Bilhusus hata gördüğü kardeşinin hatasını dili ile söylememek, gıybeti, tenkidi, tamamen ortadan kaldırmaktır. Bu Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın ahlakı şerifidir. Mekke'de iken onun yüce hukukuna çokça tecavüz edildi. Kavminin zulmünden Medine'ye hicret etti. 23 sene hukukuna tecavüz edenden hiç bahsetmedi. Hatta meclisinde filanca hadiseden filan adam size şu zulmü yaptı diyenden yüzünü çevirir, sukuta dalar idi. Heyhat! Müritlerin içinde bu sünnet ihya edilmemektedir. Şeytan bu sünnetin yolu üzerine durup, bizleri mümin kardeşimizin hakkında tecessüs, kötü zan, gıybete sevk etmekle yoldan çevirir. Bu abdi acizin inancı şudur ki, tüm gayretlere rağmen saliklerin yolda kalmaları bu edeplere riayet etmediklerindendir. 9. Kardeşlerine latifeler söylemek, onlara hüsnü zan etmektir. İmam Şafii şöyle buyurur. Her kim alenen halk içerisinde kardeşine nasihat ederse onu rezil etmiştir. Muhakkak cezasını görür. Çünkü alenen temkit etmek nasihat değil zulümdür. Ve her kim kardeşine gizli de nasihat eder, hıyabında da ona dua ederse muhakkak Allah Teala onu beladan muhafaza eder ve derecesini yükseltir. İmam Şa'rani şöyle buyurur. Allah'ın nimetlerinden birisi de üzerimde olan şu nimettir. Gizliden nasihat ederim. Alenen ayıp söylemem. Hayra teşvik ederim. Hatta bazı ulema yüzümde beni tenkit ettiklerinde ben de onlarla beraber nefsimi tenkit ederim. Sufilere dil uzatana inkara girmesin diye ahlakına riayet edip idare ederim. Fakat bu ahlakla yaşayanı az görürüm. Ayıp gizlemeyen mürid hem halk nazarında hem de şeyhinin nazarında reddedilmeye hazırlanmıştır. Nitekim İbrahim Ethem hazretlerine uzun bir müddet birisi arkadaşlık yapmıştır. Ayrılırken ona, ey benim gözümün nuru, kusurumu bana söyle tövbe edeyim. Demiş de Şeyh İbrahim Kutsesi ruhu, benim tepeden tırnağa kadar her tarafım kusurdur, kusur kusuru göremez cevabını vermiştir. 10. Tıraş makinesi, makas, iğne, ayna gibi şahsi ihtiyacını görebilecek alet ve edavatları taşımak edebilir. Bunlarla kendisi arkadaşlarının ihtiyacını rahatlıkla görür. 11. Allah korusun, şeyhi hakkında yahut ihvan hakkında bir kötü fikir nefsinde yerleştiği zaman en aşağıda oturmak edebilir. Mevlana Halid Şehrazuri qudsis ruhu Kime böyle bir hal oldu ise ayakkabılıkta otursun başını açsın kemale zilletle afuvunu dilesin eğer bu fena his bil fiil hukû bulmuş ise ayakta durup haliyle özür dilesin ta ki şeyhinin ve arkadaşlarının dua ve himmetleriyle kusuru afuv edilsin buna riayet eden salik ne kadar az kabiliyetli de olsa ameli Allah divanında kabule şayandır 12 kendi ihvanından veyahut herhangi bir Müslümanın hakkında hatayı görmekten göz kapatmaktır. Özür dileyenin özürünü kabul etmektir. Eğer bir insan arkadaşının özürünü kabul etmiyorsa dergâh-ı ilahiyede nasıl özür dileyebilir? Eğer kardeşinin özürünü kabul etmiyorsa şefaati nasıl dileyebilir? Bu edeberi ayet etmeyen şeytanın tuzağına girer. 13- Kardeşi günah işlemeye müptela olduğu zaman daha fazla yardımına koşmak, onu tek başına bırakmamak ve nasihatle ona yardım etmek edebidir. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhun ahiret kardeşi olmuş olan zat Şam tarafına gitmiş. Envai çeşit büyük günahlara dalmıştı. Uzun bir müddetten sonra Şam'dan birisi Hazreti Ömer'in ziyaretine varmış. Hazreti Ömer, Filan adam benim arkadaşım idi. O taraflara geldi. Acaba hali nedir? diye sormuş. Şamlı adam, Ya emir Al müminin, haşa o senin kardeşin değil, şeytanın arkadaşıdır. İçki içiyor, büyük günah işliyor der. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu kalben Allah'a yönelir, dua eder. Ve adama, sen gittiğinde şu mektubu ona ver der. Mektubun özeti, Ey benim kardeşim! Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla mektubuma başlıyorum. Hamim, tenzilul kitabı minallahil azizil alim, gafilil zembi ve qabilit devbi şedidil iqab. Hamim, bu kitap galip ve alim olan Allah'tan inendir. O günahları örtücü, tövbeyi de kabul edendir. Azabı da çok acıklıdır. Mealindeki ayetten sonra, Ey kardeşim! şüphesiz halini öğrendim. Sen benim kardeşimsin. Kıyamet gününde senden ayrılmak istemiyorum. Her nasılsa dünyada benden ayrıldın. Sen de benden ayrılmayı isteme. Ne olur? Benim ahlakımla ahlaklan. Senin kardeşinim. Beni mahcup etmemeye çalış. Kardeşi bu mektubu alınca ne yüce insan. Beni yalnız bırakmadı. Allah için nasihat etti. Vay benim halime! Ne kötü bir hal! Andolsun bundan sonra kardeşimi mahcup etmemeye çalışacağım. Ey benim Rabbim! Azametine karşı çok suç işledim. Beni afu et! Şayet ki beni afu etmezsen bari her iki gözümü kör et. Ta ki Hazreti Ömer'e karşı mahcubiyet azabını görmeyeyim. Demekle tövbe etmiştir. Gözümün nuru Şeyh Abdülhak Hazretleri, Kitaptan bu kısayı bize okuduktan sonra şöyle dediler. Anladınız mı? Kardeşini günahla baş başa bırakan hiyanet etmiş olur. Ey gençler! İslam aleminin üzerine bir sel gelmiştir. Gücünüz ne kadar varsa kardeşlerinizi isyan selinden kurtarmaya çalışın. Andolsun! Mahcubiyetten gelen azap yerine cehennemin azabını tercih ederim. Hem dua ile hem nasihatle hem mali yardımla kardeşinizi bu selde boğulmaktan kurtarın dediler. Meclis ağladı. Cezbeliler ve ağlayış sesinden bu sohbetin devamını zapt edemedim. Kendileri de ağladılar. Buna ilaveten, Ey Müslüman kardeşlerim! Gençlere can ve malı feda etmekle fedakarlıkta bulunun. Kurtarmaya çalışalım. Şeyh Abdülhak'ın bu sohbetini dinledikten sonra tüm varımla, Vücudumu gençlere hizmet etmeye vakfettim. Andolsun İslam'dan başka hiçbir gayem yoktur. 14. Hasbel beşer iki kardeşin arasında bir bozgunluk olduğu zaman meşret, zümrecilik ve hizipçilik fikri ile ikisinden birine yardım etmeksizin sulha koşmaktır. İslam dininde bu farzdır. İnnel müminune ihvetun fa eslihu beyne Mü'minler ancak birbirine kardeştir. Kardeşlerinizin aralarında sulh edin. Mahalindeki ayeti kerimenin emrini yerine getirmek en büyük sadakadır. Nitekim hadisi şerifte, اَغْضَلُ السَّدَقَةِ اِسْلَاحُ ذَاتِ beyni Sadakanın en üstünü, araları bozulmuş olanların arasında sulh etmektir buyurulmuştur. Barıştırmak hukukuna riayet, yalnız mürit olanlara değil tüm Müslümanlara düşen bir vazifedir. Ruhumun ruhu, Gavs-ı Azam zamanında Müslümanlardan birisi bu adama zulmetmişti. Onun zulmü kalbimde kin oldu. Hatta onun zulmü beni birçok maksatlarımdan geri bıraktı. Durumumu ruhumun ruhuna arz ettim. O da bana şöyle buyurdu. bir kemal صَبَرَ ulul الْعَزْمِ Ulul azım, belaya sabrettikleri gibi sabret. Ayetini okumakla geceleyin ona dua et. Onun hidayetini Allah'tan dile. Evet zalimdir. Fakat imanı vardır. İntikam arama. Allah'a havale et. O peygamberin ümmetinden olduğu için öfkeni yut. Allah onun hakkında ne murat ettiyse görecektir. Ben de emrine itaat ettim. Elhamdülillah pişman değilim. 15. Hatme ve teveccühlerde otururken kalben samimi bir ruhla Arkadaşlarından feyz ve nispeti talep etmektir. Yalvarış şekli şöyledir. Ey aziz kardeşlerim! Allah Ta'ala'nın rızası için şeyhimizden rica edin. Bana da iltifat etsin. Rica edin ki beni de kabul etsin. Bana şefaatçi olun. Ben hepinizden mahcubum. Beni dualarınızdan unutmayın demekle yalvarır. 16- Kardeşlerinin gıyabında onları hayırla yad etmektir. Allah'ın ismi geçtiği zaman Celle Celaluh, Peygamberin ismi geçtiğinde Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Ashabın ismi geçtiğinde Radıyallahu Anhu, Saadatların ismi geçtiğinde Kaddesallahu Sirrehu, Yahut Kuddise Sirruhu, Yahut Rahimehullah, Müslüman kardeşinin isminden bahsedilirken sağ olana, Allah onu din ve dünyada muhafaza etsin. Allah ona selamet versin. Vefat etmiş ise Allah ona rahmet etsin şeklinde hayırla yad etmektir. Ashab-ı Kiram'dan birisi diğer bir sahabinin gıyabında fena bir hasletle ondan bahsetmiştir. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma ve la ala akhikum. Vazgeç, bırak. Kardeşinizin aleyhinde olmakla şeytana yardımcı olmayın buyurmuştur. Demek kardeşimizin gıyabında onun fenalıklarını söylemek şeytana yardım etmektir. Nasihat, dua, setir, şarttır. İhvanla hüsn-ü mühim olduğu için şu başlığın altındaki hadislerle amel etmeye çalışalım. Allah din edebini bize ihsan etsin.